Bismillahirrahmanirrahim. Bu ibarede L sesleri ince okunacak. Yani Bismillah diye başlayan bir okuyuş yanlış olur. Bismillah diyeceğiz. Bir ve üçüncü A sesleriyle son İ sesi birer vokal uzun okunur. Bismillahirrahmanirrahim gibi. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen bu ibarede bir harfi ceri, ismi. Allah, Rahman ve Rahim olmak üzere beş kelime bulunmakta. Kur'an tilavetine başlarken veya bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeye besmele çekmek, besmele ile başlamak da denir. Bir işe başlarken bazen kısaca besmele kastedilerek Bismillah dendiği de olur.